annevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Aşk ve şiir. Bölüm 1. Zeki ve çalışkandır. Fen matematik okumasına rağmen edebiyata düşkündür. Dersleri dışında kendine zaman ayırır. Roman ve şiir kitapları okur. Hatta ünlü şairlerin birçok şiiri ezberindedir. Yazdıkları da vardır. Duygusal ve romantiktir. Nihat evin tek çocuğudur. Bir dediği iki olmamıştır. Ama o bunu ailesinin zaafı olarak görmemiş, bu durumu kullanmamıştır. Annesi Leyla Hanım oğlunun müziğe olan ilgisini fark eder. Liseye başlama hediyesi olarak gitar alır. Nota bilmese de yeteneklidir, iyi bir kulağı vardır. Her türlü müziği rahatlıkla çalar. Artık lise sona kadar yaşamı, dersler, şiir ve gitardır. Sınavları hazırlanır. Zor bir yıl başlamıştır. Bir süredir şiir de yazamaz olur. Hatta çok sevdiği gitarından uzak kalır. Bazı yaşatları kız peşinde koştururken, o, idealindeki üniversiteyi kazanıp, eczacı olmak için var gücüyle çalışır. Nihat, atletik yapılı, boylu poslu, genç kızların beğeneceği, yağız bir delikanlıdır. Arkadaşları ona, ''Haydi bizimle gel, çok çalıştın, biraz hava al, bugün kızlarla kafede buluşacağız, belki bir sevgili bulursun.'' dediklerinde, ''Beni hayalimdeki aşkımla baş başa bırakın'' diyerek sözü şakaya vurur, onlarla gitmek istemez. Aslında hayalinde kendine bir sevgili, bir aşk yaratmıştır. Hayal aşkı, minyon tipli, sarı saçlı ve renkli gözlüdür. Liseyi bitirir, sınavlara girer, yaşadığı şehirdeki üniversiteyi ve istediği bölümü kazandığını gazeteden okuyunca havalarda uçar. ''Başardım, başardım!'' diye avazı çıktığı kadar bağırır. Bu bağırışlar kazanıp kazanmama heyecanı ve sınav stresinin üzerinden kalktığının belirtisidir. Ama Nihat nasıl bilirdi ki üniversitede ve sonraki yıllarda birçok sürprizin ve olayın kendini beklediğini, sınav stresi ve heyecanının bu beklenmedik olaylar yanında hiç kalacağını, Kayıt işlemleri biter, artık üniversitelidir. Okulun açılmasını sabırsızlıkla bekler. Nihayet o gün gelir. Sabah gitmeden önce annesinin elini öper, hayır duasını alır. Heyecanlıdır, kalbi hızla çarpar. İçinden bir ses, bugün bambaşka bir gün olacak diyordur. Kampüse erken varır. Bölümünü ve sınıfını bulur. Çoğu öğrenci yoktur. Dersleri daha belirlenmemiştir. Sınıfın önünde oyalanır. Henüz kimseyi tanımıyordur. Kantine giderken yolda çiçeklerin kokusunu ve sabah esintisini yüreğinde hisseder. Öylesine duygulu yapısı vardır ki birçok sabah erken uyanıp güneşin doğuşunu izleyerek şiirler yazmıştır. Bugün de içinde bir kıpırtı vardır. Yazsa kaleminden şiir dökülecektir sanki. ''Boş ver şimdi, sırası değil'' düşüncesiyle kantinden içeri girer. Çay söyler. ''Acaba tanıdık birileriyle karşılaşır mıyım?'' diye etrafa bakınır. Cam kenarında oturan bir kız gözüne iyileşir. Sabah güneşi saçlarından süzülüyor, altın sarısı gibi parlıyor, adeta ışıldıyordur. Duru beyaz bir teni, okyanus mavisi gözleri vardır. Onu ilk gördüğü andır. Dikkatlice bakar, şaşkındır. Olamaz böyle şey, düş mü görüyorum acaba? Evet o, o diye haykırmak ister. Sanki bir tılsım değmiş, hayal aşkı gelip masaya oturmuştur. Hayalindeki kıza ne kadar benziyordur. Derin nefes alır, sakinleşmeye çalışır. Onunla ne yapıp yapıp tanışmalıyım diye düşünür. Ama aklına hiçbir şey gelmez, beyni donmuş gibidir. Sonunda güneş yansımasının gözlerini rahatsız ettiğini bahane ederek, perdeyi biraz çekebilir miyim diyecektir. Belki tanışma fırsatı yakalayacaktır. Genç kızın yanına gider, çekingen tavırla heyecanını bastırmaya çalışarak, ''Affedersiniz güneş'' demeye kalmadan, ''Evet, bana mı seslendiniz?'' ''Işığından şey saçmaladım, yoksa adınız güneş mi?'' diye sorar. ''Hımm, evet.'' Ben Nihat, acaba perdeyi çok az çekebilir miyim? Işık yansıması rahatsız etti de. Olur. Genç delikanlı bunu fırsat bilerek konuşmayı sürdürmeyi kararlıdır. İlk günüm yenilerdenim, eczacılıkta okuyacağım. Aa, benim de öyle. Demek aynı bölümün öğrencileriyiz, diye Güneş cevap verir. Onunla tanışması böyle olmuştur. Evden ayrılırken içindeki ses ona, Bugün bambaşka bir gün olacak demişti. Evet, delicesine aşık olacağı kızı, güneşini tanıdığı, üniversiteye başladığı ilk gündü o gün.